Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler deniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla birlikteyiz İslam'dan Hayata Ölçüler programında Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim Afiyetlesiniz inşallah Elhamdülillah, Elhamdülillah Allah afiyetlerinizi daim eylesin Cemiyat ee, Hocam bir önemli problem var diye düşünüyorum yani İslami bilgilenmenin seyri, sıhhati e, meselesi. İnsanlar mesela İslam'a diyelim ilgi duyuyorlar. Bir yerden öğreneyim ben bu, bilgim az, e, bu noktada sığ kalmışız vesaire diye başlıyor düşünce silsilesi. Ondan sonra da işte bir yerden öğrenmeye çalışıyor. Öğrenme alanları var, diyelim medya var bir takım tavsiyeler var, bir takım mahfiller var. Yani İslam'ın öğrenilebileceği düşünülen mahfiller var. Sonra öğreniyor ve diyelim sizin önünüze sorularla geliyor. Yani Kur'an üzerine sorular, hadis üzerine sorular, Peygamberimiz üzerine sorular, işte İslam kaynakları üzerine sorular, eski e, alimlerimiz üzerine hadis alimleri, fıkıh alimleri, tefsir alimleri üzerine sorular ve hissediyorsunuz ki yani kafası karışmış bu insanımızın bir hayli kafası karışmış. E, şimdi size de zannediyorum soruyorlardır hocam nereden başlayalım biz e, doğru bir İslam bilgilenmesine nereden başlayalım nerede riskler var. Vesaire diye soran çok sayıda genç olduğunu tahmin ediyorum ya da gençlerle sohbetinizde mesela insanlarla sohbetinizde önünüze gelen soruların yani ciddi bilgi zaafına yanlışlıklar içerdiğine şahit olduğunuzu tahmin ediyorum. Yani bir istersen önce problem üzerine bir şeyler e, konuşalım. Sonra da hakikaten bir yol gösterici olmak e, babında yani insanlar nereden başlamalı İslami bilgilenmeye? Doğru bir zihni edinim, zihni e, telakki nasıl oluşur? Kişiliğimize nasıl yansır bu? Bunlar üzerinde biraz sohbet edelim evet. diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. E, bir yüz seneden geri gitmeyelim ama yüz seneden beri e, hilafeti kaybettiğimiz zamandan beri diyelim. Bir bilgi eksikliği söz konusuydu. Evet. Yani bilgi yok. İslam bilinemiyor. İşte harf inkılabı geçirilmiş ee, aynı şekilde Müslümanların üzerinde büyük zulümler olmuş, ulema ile bağlantılar kopmuş gibi pek çok gerekçelerden kaynaklanan bir bilgi eksikliği bilmeme, cahillik evet. vardı. Bu bilgi eksikliği son on senedir bilgi kirliliğine dönüştü. Evet, çok önemli. Evet. Belki yani bu böyle çok iddialı bir söz olmasın ama bilgi eksikliği daha iyiydi gibi geliyor bana. Evet. Bilgi, keşke bir şey bilmese insan da kuru kuru teslim olsa. Ben Müslümanım işte ne bileyim. İşte dese. Koca karı imanı dediğimiz yani, iş herhalde. Yani o ona rıza gösterecek, var, evet. ona güzza gösterecek duruma geldik. Bilgi eksikliği daha iyiydi gibi. Evet. Yani böyle bir şey talebimiz yok ama bilgi kirliliği çok kötü oldu. Bilhassa bu medyanın isteyenin yani devletlerin dışında isteyenin özelinde de çok rahat kullanı, kullanabildiği bir araç haline gelmesiyle beraber e, cinsel ve dinselin çok para ettiği bir Evet, kurum yani doğru, doğru. dini konularda cinsi konularda çok para ediyor öyle denir yani evet. bu mesela haftalık dergiler falan dini konuyu kapağına çıktığımı çok satıyor cinsel bir konuyu kapağına çıktığımı çok satıyor öyle maalesef gibi evet. yani böyle bir bu bu sebeple bir bilgi kirliliği ne yazık ki var evet. yani hem de çok büyük oranda var bu bilgi kirliliği Gitgide en üst noktaları Yani Kur'an'ımızı Bilgi açısından Mukaddesatımızı bilgi açısından Hatta Allahu Teala'nın zatına ait Konuları bilgi açısından Bilgi kirliliği Kuşatması altına alıyor Belki de Bunu müstakil bir konu olarak Bir gün değerlendirelim Bu bilgi kirliliği nedenlerinden evet, biri Yani Yani şu anda biz bilgi kirliliğini bilgi yoksunluğundan daha fazla yaşıyoruz yani bilgi yoksunluğu mesela e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarındaki ilk 30-40 sene ilk zaman diliminde yoğun bir baskı vardı ama insanlar mesela nikahı mukaddes dini bir vecibe olarak görüyorlar görüyorlar Nikah kimsenin ağzında tartışma konusu olmuyor. Evet. En basit örneği. Şimdi ise bir noktaya geldik ki yani nikahın şurası doğru mu burası doğru mu olsa ne olur olmasa ne olur e, Müslüman insanların ağzında bile sakızlaşabiliyor. Evet. Bu tefekkür edilmesi gereken bu ümmet adına kendisini mesuliyet altında hisseden kimse oturup onların konuşması düşünmesi bir çare üretmesi gereken bir mesele burada bir dipnot gibi bir ilave olsun şu anda bir bilgi kirliliğinden söz ediyoruz ya işte medya kanalıyla evet. daha çok kitap bir miktar kitap basın kanalıyla bu böyle işte diyelim %80'lere ulaştı hava kirliliği ölçümü yapılıyor ya Bilgi kirliliği %80'lere ulaştı. Burada kalır diyebileceğimiz bir noktada değil. Evet. Git müthiş gire, bir sirkülasyon var Müthiş hocam. bir şey. Yani bir sene sonra %90'lara ulaşabilecek bu kirlilik. Olarak. Evet. Buna bu çok sadece eser, medya da değil belki. Yani İslam'ı öğreteceğim diye yola ya, çıkmış bir takım odaklar, yani, mahfiller. Evet. E, şimdi bu medya eskiden bizim gençliğimizde mesela gavur medya bunu kışkırtıyor falan gibi yaptılardık. Evet. E şimdi çok iyi niyetlerle kurulmuş bir ilahiyat fakültesinde mesela e, Buradan yetişenler dinimizi sulandırır mı diye endişe etmeye başladık Evet e, etmeyelim de belli bir <gülüyor> kesim grup Müslüman kardeşlerimiz İslami hassasiyeti olanlar Hatırlarsınız sizin ve bizim talebelik yıllarımızda ...İmam Hatip liselerine düşmanlık yapıyorlardı... ...yani beğenmeme falan değil... ...düşmanlık evet... ...değil mi siz hatırlıyor musunuz? Tabi tabi hocam hep o, o şeylerden... ...gözaltı hallerinden geçtik yani... ...yani o kadar ki camide... ...İmam, İmam Hatip mezunuysa onun arkasında namaz olmaz... Ki, ha, öyle de vardı Yani Doğru. bu en son Doğru. nokta Bundan ötesi evet. yok herhalde Doğru, evet. namaz, Çünkü bu dinde namaz zirve bir ibadet Bir Müslümanın arkasında namaz kılınmıyorsa Bu milletten değil Bu dinden değil gibi, gibi evet. Anlaşılması gerektirecek bir şey Şimdi o günleri tefekkür ediyorum hocam e, Halbuki ortada Neyini beğenmiyorlardı? Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor İmam Hatip Sesi talebeleri. Tecvidi iyi bilmiyorlar gibi evet. şeyler. Yani ortaya koydukları hüccet buydu. Yani niye evet. İmam Hatip Sesi'ne düşmanlık yapıyorsunuz? Esasen onların medresesine çomak sokulmuş oluyordu belki. Öyle dedi. belki algı öyle. Ama evet. niyetleri biz tahlil etmeyelim. Evet Allah evet. Diye. Ama gerekçelerini... Öyle de... bir dönem geçti yani. ya yani tecvid bilmiyor. Ama bu 5 sene 10 sene olmadı hocam. Tabii, Herhalde 30-40 sene uğraşıldı. Yani evet. 50'lerden beraber imam hatipleri son teşvik... zamanlarda e, onların tavrı değişti imam hatiplere e, şimdi yönelik. her imam hatibin önüne yurt açar oldular imam evet. hatibi teşvik ederler evet, evet. ne oldu bir zaman sonra e, baktılar ki başka bir çağrı yok mu müslümanlara evet. yani imam hatip olmadan olmuyor e, medrese yetmiyor bir tür e, yani teslim olunuldu evet. şimdi ben bundan düşünüyorum yani Müslümanlar olarak biz bir yerde İlahiyat fakültesi açıldı bundan sevinmemiz gerekiyor bizim yani devlet eliyle layık bir devletin eliyle dinimiz öğretiliyor sonra 3 gün sonra bakıyoruz ki orada okuyan gençler e, Kur'an-ı Kerim'e karşı cüretkar oluyorlar hiç böyle yani bir gazete değerlendirmesi yapar gibi dergi karıştırır gibi Kur'an-ı Kerim'i karıştırabiliyorlar bu bir bilgi kaosu Şimdi bu örneği niye zikrettim geçmişte bir grup böyle yapmıştı diye. Biz bilgi kirliliğinden dolayı dünyaya küsüp caminin kapılarını da iyice kapatıp caminin içinde mi din yaşayacağız? Bu kirlilikle de mi savaşıp bilgi evet. noktasına ulaşacağız? Evet. Kirlilikle de savaşacağız. Yani kendimizi dezenfekte edeceğiz. Ayakta duracağız. Evet. Zaten onu konuşmaya çalışıyoruz. Yani, Şimdi nasıl bununla baş edilir bu kirlilikle değil mi? Onu konuşmaya. Yani kirlilikle, ihtiyacı, ihtiyacı karşılamayla yani kenara çekilip, lanet edip Allah kahretsin dinimizi sulandıranları deyip gitmek yetmiyor hocam. Yetmiyor tabi. Beddua vazifemiz yok bizim. Cihat evet. vazifemiz var. Cihat da eylemdir, beddua değildir. Yani dolayısıyla bizim oturup e, bu ...kirletmek isteyenlere karşı... ...temiz tutma mücadelesi yapmamız lazım. Evet, evet. Vazifemiz bu bizim. Evet. Dün e, yine büyük bir kuruluşun... ...öğretmenler toplantısındaydım. E, müdürler öğretmenler toplantısı yapmışlar. Soru bölümüne geçildiğinde... ...ilk soru şu oldu. Ya hocam işte... ...hadislere, Efendimizin sünnetine karşı... ...çok tepki var Müslümanlarda... ...ifade edip <gülüyor> evet, evet. Çok tepki var... Yani bu tepkiye karşı ne yapmamız lazım Dedim ki ya kardeşim Müslümanlar peygamberine Tepki gösteriyor sözünü Çok düşünmeden konuştun sen Evet. Yani Müslüman peygamberine Tepki gösteriyor ya? <gülüyor> mu Yani insanın intihar etmesi gibi bir şey bu ya, yani evet. Kendisini bıçaklayan insan olur mu Cinnet, Cinnet olur. Müslüman yani. peygamberine nasıl tepki gösterir <gülüyor> Bu evet. akıllı kârı değil e, sorumu geri alıyorum dedi. Yok dedim sen bir daha sordun. Evet. Ya, o da üzüldü hakikaten. Evet. Aslında sorusu haktı. bir hakkı. problem var. Sorusu haktı da o bu soruyu... Ha, soru böyle mi formüle edilmeli? Çok yanlış oldu. Evet. Tabii, çok evet. yanlış oldu. Sonra ona dedim ki... Güzel... Ama şöyle de bir şey var. yani Belki o daha ayrı geniş bir konu ama... Yani Müslümanların içinde böyle bir şey ortaya Bak, çıkıyor yani. O, ben evet, de kapı evet. ben sorunun soruluşundan bile evet. muzdarip olduğumu hissettirmek istiyorum. Evet. Yani on, o bile ızdırap veriyor yani bu, bu soru tarzı. Onlarla beraber İslam'ı paylaşmam bile yanlış benim. Evet. Yani ne demek peygamberime karşı duruş yani. Ya bu soruyu <gülüyor> o işi yapanlara sormak lazım. Ya arkadaş sen hem Müslümansın hem de peygamberini tartışıyorsun yani. yani Değil evet. mi yani? Evet. <gülüyor> Ona dedim ki, şimdi dedim bizim e, bu kampanyaya karşı lanet etmemiz ne işe yarar? Daha fazla kışkırtır. Evet. Siz yoksunuz bu dinde biz varız desek ne olur? E zaten yeteri kadar bölünmüşüz, bir bölük daha oluşturuyoruz. Evet. E, oturup e, bunlara karşı cevap yetiştirsek bile. Evet. Yani diyelim ki öyle değildi, böyledir desek yani makul kavga hı hı. etmiyoruz evet. dua etmiyoruz ama dediklerine cevaplandık bu bile bir iyi bir sonuç değil hocam neden her cevap onun bir cevabı aynı zamanda cevaba cevap cevaba cevap kökü olmayan bu ayrık otunu tarlanın Büyük köklüsü ya. haline getiriyoruz kökleniyor bu evet. yani cevap bir görev aslında ama bu çok riskli bir şey bir santimlik kökü varken beş santimlik kök olacak bu yani bile bile biz katkıda i̇şte, bulunacağız. Evet, orada da bir şey var. Yani ihtilam evet, ustasının evet. yapması lazım. Evet. Yani bu avamın tartışçı, cami önünde namazı beklerken insanların ya hadis varmış yokmuş, sünnet varmış yokmuş diye tartışması, cami kapısına kadar gelmesi bu tartışmanın yani mihrapta tartışılması demektir. Evet. Evet. Bu böyle basit bir ayrılık bile olmaz. Dolayısıyla bunu ehli yani Ömer bin Hattab tanıtırken ya Ayşe isimli tabinden bir kadıncağız. Ya Allah ömere rahmet etsin diyor. Vurdu mu bir defa vururdu diyor. Evet. <gülüyor> yani ne demek vurdu mu bir defa vururdu? Evet taktok esneyerek vurmadı, vurdu evet. bir Sorun çözen adam. Sorun yani. çözen adam. Evet. Şimdi gevşek tükürüğün sakala zararı var deniliyor. denir evet. E, bu da yani böyle çoluk çocuğun tartıştığı mesela bunu bu konuyu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle münazara yaptığımızı kabul edelim. Evet. Yani bir grup öğrenciye çıkarıyorsun Öbür öğrenciye çıkarıyorsun Biri vardır biri yoktur diyor Bunun sonucu ne hocam Oradakilerin belki yarısının Şeytan tarafından düşündüm, Zihnini ne ifade En azından edilir? böyle bir şeye hazır hale getirilmeleridir evet. Dolayısıyla bu Ömer mantığıyla çözülür yani Vurdun mu ezersin ama Gevşek tükürükle ağızdan atılabilir Bir şey değil Bu çok önemli hocam Sonra o kardeşe dedim ki Yani bu izahatları ya Dedim ki benim asıl size tavsiye ettiğim şey Ne konuşuluyor? İşte İmam Buhari'nin Buharesi çürütülmeye çalışılıyor Müslüm'ün sahihi çürütülmeye çalışılıyor Biz buna cevap verdik veriyoruz yerine Bunlar ne yapmak istiyorlar? bin insanın Buhari'den uzak kalmasını istiyorlar. Niye biz kampanya başlatıp İmam Buhari'nin hayatını evlerimizde bu sene ders olarak okuyacağız diye bir karar almıyoruz. Evet. Evet. Yani ben büyük ihtimalle kış şartlarını kaldıramam. Caddenin ortasına soba kurarak. Ne yakarsam bir yakayım. Yani Irak petrollerini tutuştursak herhalde sihir ısınmaz değil mi hocam? Evet. Irak'ın bütününü yaksak. Evet. Sihrin sokağı ısınmaz. Isınmaz. Evet. Yani ama Siirt'te bir eve evde oturup Küçücük bir Hatta mangal gibi küçücük bir şey yaksa bir insan ısınır, Isınır olmaktan kurtulur Tabii. Şimdi biz madem İmam Buhari'mize dil uzatılıyor Şöyle bir karar verebiliriz 100.000 bin ev bu sene Akrabalarıyla toplanıp İmam Buhari'nin bu dine hizmetini konuşacak Evet çok Yani çok... sobamızı yakıp ısınabiliriz biz Ama sıkış şartlarını götüremeyiz. O kadar karanlığa şey, öyle bir söz var ya hocam karanlığa söveceğine bir mum yakın. Yak. Önün evet. aydınlansın. Evet, evet. Şimdi çünkü öyle anlaşılıyor Rabbimiz bu dönemde bir, bir önceki dönemde ezanı susturmakla kullarını imtihan etti. Bakalım evet. refleksi ne olacak müminlerin diye. Muhteşem bir refleks gösterdi insanlar. Bir partiyi kendilerinden olup olmadığını bilmedikleri halde ezanı serbest bırakacağım dediği için İktidar yaptı Türk evet. halkı yani o süreci böyle değerlendirdim. Sirf ezanın hürmeti ne oldu? Büyük görmüyor bu yani. Ezanla sahip çıkma çalışmasıydı Müslümanların. O dönem öyleydi. Ezan susturuldu, Kur'anlar imha edildi. E bu dönemde de Rabbimiz Müslümanların sadakalarıyla okumuş eli kalem tutar hale gelmiş 3-5 kişiyi Ayağını mı kaydırdı? Ne yaptıysa allah Teala? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tahtını salsınmak istiyorlar. Top Müslümanların mezdiğinde. Tartışılabilir bir peygamber. iman edilmiş bir peygamber değildir ki. Evet. Yani ya. Bu 20 sene önce... İçinde didiklediğin... Kim ya senin allah ilkokul allah. arkadaşın mı? Sizin cami imamı mı mahallede? Kim kimi konuşuyor? Haddimiz evet. ne bizim? Yani sırf bu yüzden önce mesela şefaat mefhumunu çürüttüler hocam. Evet. Şefaat çürürken biz bu tepkiyi gösteremedik ya. Da. Şimdi Peygamber aleyhisselamın sünneti topluca çürütülüyor. Evet. Yani evimizin kiremiti düştü o kiremiti düzeltmedik biz. Ya yağmurlar içimizi çürüttü bu sefer. Yağın yağmurlar çürüttü. Yani bunun için şu anda Rabbimiz görünen o ki. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sahip çıkıp çıkmayacağımızı görmek için bizi imtihan ediyor. Evet. Bilgi kirliliği dinin içeriden saldırıya uğramasının yani kafirlere gerek bırakmayacak saldırılara uğramasının mantığı bu olsa gerek. E onları Allahü Teala bu tuzağa çektiğine göre bizim onları gelinsiz kurtaralım diyecek halimiz yok aslında hocam. Çünkü bir edep dairesinde bunu yapmıyorlar. Kabir azabından başlıyor adam. Evet. Havaalanında bir vilayette isim zikredersem o şahıs tanınır havaalanında yanıma yanaştı selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam dedi ya Nurhan dedi çok ayıp oluyor dedi burada beni gördün dedi oturmadın yanıma dedi üstad görmedim dedim görsem selam verirdim ama yanına oturmazdım dedim evet. niye dedi ya dedim biz kabir azabına inanan biriyiz dedim Şimdi ben yanarken sen de yanarsın. bari sen yanma sen nasıl olsa inanmıyorsun. Bulaşma bana dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya benim tezimdi mezimdi bir şeyler dedi. Dedim kabirden başka tez yazacak bir şey bulamadın mı? Dedim yeah. ya bir korkumuz kabir kaldı. Ondan da korkuyu kaldırırsan sen. Sabah namazını nasıl kaldıracaksın insanlar dedim. Evet. Durdu ya bunu burada konuşmayalım gel çay içelim konuşuruz dedi. ben çay içmiyorum sağ ol dedim. Yani hocam kabir azabı. Ne uğraşıyorsun? Yok diyorsun. Ya var veya yok. Girdin de mi geldin? de yani. mi geldin? Benim ki çok zayıf bir haber. Benim ki Kur'an buna işaret etmiyor olsun. Ya o korku insanları sabah namazına kaldırıyor. Evet. Sabah namazının aktif hale gelmesini sağlıyor. Ne dokunuyorsun ya? Kaldı ki sahih hadisleri reddediyorsun bu arada. Çünkü kabir azabına dokununca o mezhep bu mezhep diye algıladık. Şimdi kabir azabından söz eden peygambere dokunuyor adam. Evet. vesselam. Bunun için bize ümmetimizin temel dinamikleri olarak gelen bilginin dokunulmazlığı diye bir kural koymamız lazım üstadım. Evet. Yani bu bilgi tartışılamaz bile. Tartışılamaz bile. Yani bana bile siz... Kabir azabını ispat edelim mi diye sormamalısınız. Ne demek ispat edelim mi? Onunla ilgili hadisleri okuyalım. Ayetleri şöyle okuyalım. Şöyle bir şey koymak lazım hocam. Yani hangi bilgi o tartışılamaz alanlardaki bilgidir? Yani değil mi? Yani insanımızın önüne, ya şunlar bizim temel direklerimizdir. Bunlar... Üç şey hocam. Evet. Bir, Kur'an'ımız. Evet. İki peygamberimiz ve sünneti. Üç, ashab-ı kiramın icma ettiği şeyler. Evet. Bunları konuşamayız hocam. Bunları her konuştuğumuz şey tuğla değil sütunlardan birini söker bu evde. Tuğla Peki orada da hocam da... ben sorayım yani siz onu izah edin. Orada genelde yorum üzerinde duruluyor. Yani ben Kur'an'ı tartışmıyorum ki ama Kur'an'daki şu ayeti şöyle anlıyorum. Bunu işte Selefi Salihin gibi anlamıyorum ya da hadisi şöyle anlıyorum vesaire. Ashabı daha belki daha tartışmalı buluyorlar da evet. Ashabın icma ettiği konuları, yani icma i̇cma ettiği, ettiği evet. konuları konuşamayız, evet. konuşmamalıyız diyoruz. Şimdi hocam bunu... Ümmetimin medreselerinden yetişmiş biri yaparsa bunu kabul edelim. Kurtubi de yaptı zaten. Evet. Taberi de yaptı zaten. Evet, Bunda evet. bir sorun yok. Evet. Buradaki sorun kendi sabah namazına kalkmaya vakit bulamayan birisinin Kur'an'ı mı ben böyle düşünüyorum demesini komik buluyorum. Evet. Zenginin malını sayan fakire benziyor bu. <gülüyor> ya sana ne? Sen sabah namazına kalkmadığın sürece sana ne ya? Evet. Sana ne ya? Bir de bunlar acaba daha büyük problem... Yani diyelim asgari Kur'an bilgisi olmayan, asgari sünnet bilgisi olmayan insanların önünde tartışmak. Değil mi? Asıl, evet. asıl problem sanki biraz da bu. Yani diyelim bir ulema heyeti içerisinde bu konu tartışılsa, konuşulsa o zaten yapılmış sizde. Yani Kurtubi yapmış bunu i̇lim vesaire. Ilim Ama mi? şimdi diyelim ki televizyona çıkıyorsunuz karşınızda işte o moderatör diye birisi var. Bu konularla hiç alakası yok. Söylediğiniz şeyi anlamıyor. Ama siz ona diyelim ki işte Kur'an'daki bir ayeti tartışıyorsunuz onun huzurunda, on işte Peygamberimizi tartışıyorsunuz vesaire. Sizi dinleyen insan bir de, değil mi hocam? Yani kim kime konuşuyor? Kim kime konuşuyor? Evet. Yani ve konuştuğunuz kitleler sizden ne anlıyorlar yani bilgilenme yani eğer mesela söylediğiniz söz birisini bilgilendirmeye yönelikse nasıl bilgilendiriyorsunuz değil mi yani asıl problem şunu sormamız gerekmiyor mu üstadım biz sizinle bir saat burada bir konu konuşuyoruz evet a konusunu konuşuyoruz evet. biz sizinle bu odadan çıkınca oturuyoruz şunu iyi dedik bunu dedik bu anlaşılmıştır Tabi, tabi, evet. Şimdi bir Müslüman eğer samimi bir şekilde Allah için yapıyorsa Yani evet. basamak olarak dinin bilgilerini kullanıp şöhret kazanmak istiyorsa zaten onu konuşmuyoruz Samimi diyorsunuz Allah için diyorsunuz Bunlar evet. çok önemli kriterler Derdi yani. bu ise evet. bu insanın şu soruyu sorması gerekmiyor mu? Ben bugün televizyonda bir saat Ebu Hanife'nin üzerinde saldırdım evet. Ebu Hanife'yi çökerttim çöktü artık evet. Ebu Hanife. Ne oldu şimdi ne oldu? Dinim ne kazandı? Kim, kazandı Kim kazandı Allah benden razı oldu yani mu Yani bundan batı emperyalizmimi mi kazandı Türkiye'nin laik kesimimi mi kazandı İnsanların takvası var. Ebu Hanife çökünce Rahmetullahi Aleyh İnsanlar daha çok mu sabah namazına gidiyorlar Evet, evet. Daha çok mu zekat verilecek bu sene Evet Malik bin Enes'i yerle bir ettin Çürüttün Malik bin Enes diye biri kalmadı Evet. Yani insanlar bu sene daha çok mu hac yapacaklar? Evet. Yoksa onların varlığıyla mı hac yapıyorlardı? Beni ilgilendirmez. Ben gerçeği söyleyeyim diyorsan seninki ilim değil fitne o zaman. Niyet nedir hocam? Yani oradan isterseniz ona da hani niyet okumak falan demeyelim ama yani bir niyeti vardır bu işin. Ben yani, samimiyetten... Yani diyelim mi -ı, ı Ebu Hanife'yi çökertmenin aradan şu kadar sene geçtikten sonra ne amaçlanmış olabilir? Şimdi ben Ebu Hanife ile aramızda hocam 1300 sene var. Allah'a ekber. 1300, 1300 sene. 300. Ebu Hanife'ye göre ruku yapmış secde yap. Yani bu Hanife'nin tariflerine göre evet. ruku yapmış, secde yapmış, namaz kılan, hac yapan, evlilik yapmış, boşama yapmış e şu anda 500 milyondan fazla Müslüman var hocam şu anda bu sene. Tabii şu anda bile. Şu anda. Bu rakam 1300 senedir. Allah bilir ya, 50 milyardır belki. Tabii. 50 tabii milyar. Çünkü tabii. Abbasi devletinin mezhebiydi. Tabii. Yani ben 50 milyarı cehennemlik yapmakla ne elde edeceğim? Evet. Bu soru beni delirtiyor hocam. ya. Bunu düşünmeye bile evet, hafzalam evet. kaldırmıyor biliyor musunuz? Evet. Şimdi İmam Bukhari ile aramızda 1280 sene var diyelim. Evet. Ümmeti Muhammed denen kitle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş... Belki 50 milyar insan İmam Buhari'deki rivayetlerle hadislerle Allah dedi, Peygamber dedi, cihad etti, İstanbul fethedildi hocam. Ya evet. Yani Ahmet bin Ambel'deki müsnetteki bir hadis yüzünden Sultan Fatih'i babası İstanbul'un fethini hazırladı. Evet. E sen Bizans'tan yana mısın ki Ahmet bin Ambel'i çökertiyorsun şimdi? Evet. Yani Bizans'ın hesabını mı soruyorsun? Yani en delüsu fethettiren o hadislerdir. Afrika'yı fetih. Yani bu olsa olsa ümmeti Muhammed'in geçmişiyle hesabı olan bir mantık yapar. Allah Allah evet. Ya yani Haçlılar yapabilir. Elimizden aldınız imparatorluğu. İran'ın ateşperest dönemine ait duyguları olanlar yapabilir bak. Allah. Allah. Ulaşabilirler. Bu topraklara geldiniz. Ocağımız söndü bizim. Hakikaten ateşleriniz söndü. Ateşleri söndü. Ocakları evet. söndü. Evet. Yani Ümmetim, ateşi. Ben şunu bir hoca kardeş, hoca diyeceğim de efendi diyemeyeceğim. Ee, dedim ki kardeşim kabul ettik İmam Buhari, e, boş uyduruk şeylerle bizi karşılaştı. Maazallah yani bunu sanal olarak söylemek bile diş çürüğü gibi bir laf evet, ama evet. dedik diyelim böyle. Ve bugünden itibaren de Buharisiz bir döneme geldik. Elhamdülillah cici İslam geldi. <gülüyor> bundan önceki senin dedelerin filan hepsi cehennem kütükleri hoşuna mı gidecek senin ya. biz bir kişi kurtarmak için mi varız bu dünyada Yoksa... cehennem kalabalıklaştıkça mutlu olan şeytan mıyız iblis miyiz Allah Allah evet, evet, ya, evet. müthiş ya yüzde bir bile kurtulma ihtimali varsa bir insanın nedir akide ölçümü yüzde bir mümin olma ihtimali varsa onu mümin say ya Allah'ın mağfireti rahmeti geçmedi mi azabını kaldı ki bu ümmet o cepheden bu cepheye o kitaplar sayesinde koştu evet. bir hadis yani cennet kılıçların gölgesi altındadır hacisi için milyonlarca insan kılıç verdiler bu kafalara e bu kadar büyük bir e, bir kaynağı çürütmenin anlamı dostça olamaz diye düşünüyorum evet. yani bunu dostça kabul etmek de dostça değil evet. burada bir sıkıntı var bilimsellik Evet. bilimsel bilim bilim bu ise lanet olsun o bilime hocam. Benim ümmetimin geçmişini cehenneme sürüklemek. Ee, gelenekçi, görenekçi, örfçü böyle yani yöreselliklerden kaynaklanmış bir din sahibi olduğunu düşünmek yanlış. Öyle suçlamalarla. Ya evet. bu benim ümmetim bu kadar basit bir ümmet mi ya? Bu ümmet bu kadar basitlik üzerine ittifak edebilir mi ya? Bu evet Buhari Kur'an değil. Müslim Kur'an değil, zaten böyle bir iddiası olan hiç olmadı bu dükkan. Olmadı tabii. Ama Kur'an'dan sonra bir. Evet. Kur'an'dan sonra iki, Kur'an'dan sonra üç diye sayıyoruz biz kitabı Yani yedi tane kitap diyoruz. Bir Kur'an, iki Buhari, üç şey yedi hmm. İbn Mace diyoruzsa evet, evet. Haşa Kur'an'ın gölgesine girecek bir şey yok zaten. Evet. Ama bunlarsız da Kur'an anlaşılmıyor. Burada hocam şöyle bir şey düşününüz. Ben bir insana sana işkence yapmayacağım, dövmeyeceğim ama kış günü gömleğini çıkar sokakta dur diyorum. Evet. Yani insana dokunmak yok gömleğini alıyorum. Kur'an-ı Kerim'i hadissiz, peygambersiz bırakmak 50 sene sonra da Kur'an'ı inkar etmektir. Hmm. Bugün Peygamber Aleyhisselam Kur'an getiriyor, Kur'an'ın yorumlarını getiriyor. Bu yorumları reddediyorsun, yorumların yerine kendin oturuyorsun. Buradaki niyetleri evet, nedir evet, soruyorsunuz evet. hocam evet. Bence kendilerine yer açmak istiyor bunlar İtirazsız sözler söyleyen bir yer açıyorlar Yer açıyorlar ne Ne olacak hocam yani nefis, tatmini. Açınca, nefis, nefis tatmini Nefisler tatmini olacak yani ama yani şimdi, Para hırsı yerini bulacak yani Şöyle, böyle, Kameraların yani bu, önünde konuşacak Evet Yani bu bir kirli, kirlilik var ya biraz önce dedik evet. ya Kirlilik cahilliğinden fena bu işin Evet. fiilen öyle hocam. Bunlar acaba mesela Resulullah Efendimizin hani o manevi şahsiyetinin yaralanabileceğini bunlarla bu tarz davranışlarla hiç akıllarına getirmiyorlar mı? Yani o o o bizim içimizde bir şeydir hocam böyle muazzez bir. O biziz hocam. bizsiz yani nasıl şey yapıyor bunu yani? Bir ee, dışarıya koymak lazım yani. Hocam bir defa. ...çok e, hunharca... ...bir itham belki gelecek ama... ...tarihseldir derken de... ...onlar bunu kastediyorlardı... ...30 sene önce... ...biz onu da anlamamıştık ne dediklerini... Allah Allah. ...yani bitti... ...kullanma tarihi bitti gibi bakıyorlar... ...evet... evet ...itikat olarak peygamber, peygamberimiz... ...ama... E, ...onun konuşacağı dönem bitti gibi görüyorlar... ...hocam bu imanla ilgili... ...değil çok fazla... ...evet... Bunun ben burada yani on, bunların bu sözlerinin akıbeti akıbeti, akıbeti çok evet, tehlikeli evet, çok evet. tehlikeli. Hocam peygamberim sar çocuklar bile peygamberimi konu imam be yeni başlamış bir çocuk daha tecvit nedir, ihfa nedir bilmeyen bir çocuk bile Peygamber Aleyhisselam Efendimizin makamı ile ilgili konuşuyorsa biz bu camilerde niye namaz kılıyoruz? Allah Allah. 10 yaşında 15 yaşında çocuklar nasıl cüret ederler Ashab-ı kiramı konuşmaya ya Oralarda var mı der, dersiniz hocam? İmam etibiselerinde Evet Hocam orada derslere giren bu anlayıştaki insanlar Çocuklar hür düşünüyoruz Allah Allah aramıza kimseyi sokmayalım diye başlıyorlar sözü Allah Allah aramıza ya, kimseyi ya. sokmayalım derken ilk cık, Peygamberi çıkarıyor cık, cık, cık, cık. O, Asas onun derdi Bukhari değil Evet Bu vahim bir durum Bu yani beslenirken kendimizi kesmemiz gibi bir şey yani bu, bu hürriyet geldi bize. Müslümanlar hür kaldılar. işte eskiden 163. maddemiz vardı layıklık diye evet, evet. konuşamazdık. Kalktı her şey. İlk doğradığımızda kendi yavrumuz olacak gibi bir anlayışa doğru gidiyoruz. Burada hocam ben hep tefekkür ediyorum. Mesela arkadaşlar olarak bir araya geliyoruz hocalar arkadaşlar. 3. soru bu oluyor mağık. Suriye'yi bitirdik mi günden buna geliyor. Buna geliyor. Ya da Suriye bitmeyeceğini anlıyoruz. Bari buna gelelim evet. diye düşünüyoruz. Benim hocam kanaat. Ne konuşuyorsunuz orta hocam? Yani hocalar olarak sinirleniyoruz sadece hocam. Sinirleniyoruz <gülüyor> ve ben genelde... düşünüşüm. Yani bir çare düşünüyorsunuz. Şunu söylüyorum genelde. Oturup bunu konuşacak yerde hepimiz birer ders yapalım bu hariden diyorum. Evet. Sobayı yakalım. Evet. Öbür türlü soğuğa lanet etmekle soğuk gitmiyor, gitmiyor evet. yani Kampanyalar yapalım Mesela bu yılı Buhari yılı yapalım evet. Yani sahiplenelim Buhari'yi Müslim'i sahiplenelim Mesela riyas Salih'in dersi evet. e, Biz yapıyoruz Diyelim e, Üç yapıyorsak beş yapalım evet. Nebevi'nin ismini yaşatalım Bir beşer olarak Nevevi ve Buhari yaşamalı içimizde. Put olarak değil şüphesiz. Elbette, İlah evet. gibi değil. Bir beşer olarak. Alimlerden bir alim olarak. Evet. Benim şahsi kanaatim hocam bu sürece kitaba çok düşmüş. Avamı tenvir etme vazifesini ihmal etmiş ulemamız yüzünden bu hale geldik. Evet. Çünkü yakın zamanda bir vilayetteydim. Orada bir ilayette konferansım oldum. Orada tabii çocuklar hemen hocam bizim böyle sorunlarımız var, hocalar şuna sataşıyor, buna sataşıyorlar falan ee, diye ricada bulundular bu konulara temas et diye. Ben sipariş konu konuşmuyorum gittiğimde. Evet, Bunun evet. girmenin bir manası yok. Orada sadece kışkırtmış olurum onları diye düşündüm. Bize gittim orada arşın gölgesindeki genç olun dedim. Hmm. Onlar da gidip ehli sünnete sahip çıkın falan dememi bekliyorlardı hmm. ya... Sonra çıkınca beni hocam biz bunu beklemiyorduk Falan dediler kardeşim arşın gölgesine Buhari koşturuyor seni zaten Sen yani. onu anladın mı filan Buhari'nin adamı oldun yani. Niye isim verip Kavgayı kızıştırayım ki bir işe yaramayacak Şu çok dikkatimi çekti hocam ee, Dedim ki Böyle bir çay içiriyorlar bana Dedim gençler hiç mi dedim ya Allah peygamber savunacak hocanız yok dedim Var hocam dedi ya var Onlar da var Çok muhteşem ilmi olan hocalarımız da var Ama dedim ne anması Hocam, Konuşmuyorlar Çok dikkat ediniz hocam Hocam dedi bizim dediğimiz o hocaların yanına yanaşmak için bir defa notun iyi olacak Ondan sonra elinde kitap filan görecek Ha ha diye hem yazıyor hem seni dinliyor olacak dedi Ama şu bir isim verdi onlar O isim hocam dedi 50 kişilik ders dinleyen bir sınıfta Çocuklar çok yoruldunuz ya Kantinciye söyleyin 50 tane çay getirsin diyor dedi Evet Hocam dedi ben bile içiyorum adamın hoşuma gidiyor dedi. Evet. Ondan sonra çocuklar bir sıkıntısı olursa gece de arayabilirsiniz diyor. Hmm. Nasıl olsa gece kimse aramayacak adamı. Evet ya insan hocam, ilişkileri. Manevi bir baba gibi hissediyorum. Adam merhamet eliyle bana şey yapıyor. E, ...aristokratları... ...merak etmeyin sonları diyorlar... ...öbürlerinin aristokrat diyor yani... Evet, evet. ...aristokratik bir ismi oturtuyor... ...yerini de buluyor o isim... ...evet, evet bir alemin vakti olmaz fazla meşgul olmuyor... ...ama en azından nezaketen çocuklar... ...keşke vaktim olsun da sizinle bir çay içsem... ...de bari sende... Evet. ...bizimkiler hep minareden bakıyor... ...insanlara... Onlar da gidip çay kahvesinde çay içiyorlar. Yani oturup kahvehanede çay içiyorlar onlarla. Nasıl olsa derdi yok. ibadet derdi yok. Belki sabah namazında kalkma derdi yok. Bizi ilgilendirmiyor ama. herhalde insan insan İhsan hocam. Abi, iyiliğin evet, kölesi evet. yani. insan iyiliğin kölesi oluyor. Evet. E, dolayısıyla yani bir Hoca Efendilerimizin, bu ümmetin e, yükünü taşıyan büyük insanların Tamam dertleri büyük Allah ömürlerine bereket versin ama Bu işi bana bırakmamalar lazım Bize kalmamalıydı bu evet, iş evet. Onların merhamet kanatları altında e, Vahfizlehuma cenahel züllü diyor allah Teala Yani evet. merhamet kanatlarını indir müminlere evet. Ya bu ne acayip bir şeydir Kafirlere vahluz aleyhim, aleyhim evet. Katı davran onlara Vahfizlehuma cenahel züllü Yani müminlere ee, kanatlarını indir Allah Teala'nın ifadesi bu bizim ulemamız yanına ulaşılamaz soru sorarsan e, kitaplarda var bu ilmale bak gibi böyle evet, evet. haşin cevaplar veren adamlar olunca gönüllere hitap edenler çekiyor hocam evet doğru yani haram evet. tatlı çünkü evet. haram tatlı Hocam aslında problemi e, yani en net manasıyla ortaya koyduğumuzu Allah razı olsun. Şöyle diyorum yani size geldi bu tür e, bir takım görüşlerin kendisine ulaştığı bir genç, kafası karışık olduğuna dair sorular sordu, hassasiyetleri de var ya içinden bir şeyler kopup gittiğini de hissediyor. Yani hocam bana bir yol gösterin dedi. Ya ben nereden başlayayım İslami bilgilenmeye? Ee, bunu istiyorum candan dedi. Hocam son bir hafta içinde evet. bu soruya en az 50 defa cevap. İşte onun için getiriyoruz burada da radyoda Biraz ilahiyat elimde. fakültesindeki talebe kardeşlerimiz çok muhtaç hocam. Allahu ekber. Çok, yani... Onlar çok muhtaç. Evet. Dün de burada İlahiyat fakültesindeydim. E çıkamıyorum fakülteden hocam. Evet. Salondan çıkamıyorum. Özel sorular hep bunlar. Hocam ben ne yapacağım? Kafam bunaldı. Hocam ne yapacağım? Hocam ne yapacağım? Şimdi hocam burada bir hakikat var. Kitaptan dergiden yani yazıdan almak pirinç alıp bakkaldan pilav yapıp yemek gibidir. Vakit evet. alır o tuzunu biberini ayarlamakta zor onun. Evet, evet. Bu sebeple acil donanımı direkt insandan almak lazım. Evet. Bunu bir nokta olarak koyalım. Evet. Yani, o zaman o doğru insanı bulmak. Ha, insan eksenli bilgi ama kitapsız kalsın anlamında değil bu. Çünkü hazır pilavı yiyip ondan sonra pirinç alıp pilav yapmak mümkün ama açlığı gidermek için önce hazır yemek lazım. Evet. Paket yani konserve gibi. Bu sebeple e, İlahiyat Fakültesi'nden İmam Hatip Lisesinden veya herhangi bir ya yerde Herhangi yerde, bir, herhangi herhangi bir, yer bir yerde. hocam yani dışarıda Bu hissiyat ilahiyatı da daha çok ama hocam Evet olabilir ama yani, yani da Genelde bence yani insanlar Şimdi sosyal medya var Yani her yerden her bilgi ulaşıyor yani. İnsan kanalıyla Birinci elden bilgi almak Buna biz mürşit ihtiyacı diyelim Evet Bir mürşit ihtiyacımız var bizim Kütüphaneden önce hoca efendi Mürşit lazım Kütüphane olmasa da olur. Yani o nasıl bir mürşit diye o, sorarım Nasıl mürşide ben? geleceğiz <gülüyor> ama önce bunu oturtmak dur, istiyorum. Dur, yani, bu yani bu çok önemli hocam. Çünkü ben bir kitap yazıyorum diyelim. 300 sayfalık bu kitap. Bu 300 sayfalık kitabın olduğu gibi etki edeceğini kabul etsem bile bir haftadır o işe intikale. Doğru evet. Ama ben beş tane hanım kız gelip ne yapacağız hocam sorduklarında 10 dakika sürüyor cevabım. 10 dakika sonra... Minnetler ederek, teşekkür ederek ayrıyorlar. Bundan sonra öyleyiz hocam diyor. Evet. Onun bir hafta harcamaya vakti yok aslında. Yani açlığı... Evet. Açlık, şiddetli. Öbür tarafın saldırısı çok yoğun. Her evet. gün yeni bir fitneyle geliyor. Evet, Her gün yeni evet. bir fitneyle geliyor. Her gün daha cazip bir fitne üretiyor. Yani geçen gün bir insan, insan diyeceğim ama insanlık yerini bulmuyor herhalde. Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir ayet diyor. E, hocam ayetin rakamını versen Belki insanlar şüpheydi bu ayete bakacaklar O bile suç yani şüphe etmesi bile suç Bu ayette dizin bozukluğu Var diyor Allah Dizin bozukluğu ne demek hocam bilmiyorum Ben bilmiyorum yani <gülüyor> Dizin bozukluğu var diyor Ve bunu internetten bana yazıyor Yardım eder misiniz diyor ya yani ben bunu anlayamadığım sözünü yakıştırmıyor kendine. Evet, evet. O her şeyi anlıyor, ayette dizin bozukluğu. Ona karar vermiş gibi. <gülüyor> yani şimdi burada acilen düzeltmemiz gerekiyor. Hoca efendiler, alimlerimiz, mürşitli konumunda olacak şeyh efendilerimiz Allah'tan korkmalı, kitap yazmayı bırakmalıdırlar hocam. Kitap döneminde değiliz. Konuşma dönemi... insanlarla sıcak temas kurma dönemindeyiz hocam. Konferans evet. bile yetmiyor. Hı. Yani benim konferansım 58 dakika sürüyor. 3 saatte çıkamıyorum gittiğim yerden. Bireysel ihtiyacı. Yani tıpkı İnsanların mürşit bulup da Samsun'da bir yerde gidip dizinin dibinde haftada bir gün ya da köyden geliyorsa ayda bir gidip bir cuma akşamı iki saat onun dizinin dibinde nasihat dinleyip bir ay dindar yaşadığı gibi böyle ilaç takviyesi yaptığı gibi o döneme yani şu Anadolu'yu ve Balkanları adım adım dolaşan tekke erbabı var ya hocam evet. yani bu işte mollalar diyelim hı hı hı. yahut da işte yeni mürit olmuş tekke erbabı şeyhler o döneme dönülmesi lazım. İnsanların gözlerine bakarak gözlerimiz birbirine konuştuğu dönemde ancak gönüllere hitap edebiliriz. Evet, yazılar, yarızlar yani. çok lüks kalıyor hocam. Evet. Zaten yazının başından dibine kadar okuyacak mecali yok kimsenin. Televizyona bakıyor, telefonu çalıyor o arada. Kimse kitap da okuyamıyor. <gülüyor> Ama şunu gördüm hocam. E, yani binlerce gençle ee, buluşuyorum ee, çok da mutlu oluyorum elhamdülillah. İki dakika dinledikten sonra hocam rengi değişiyor çocuğun. Şimdi ne yapayım evet. diyor. Buna ben an bu ümmet ölmüş bir ümmet değil hocam, bakir bir ümmetiz hala. Çok fazla toz toprak oluştu insanların gönül. E, kafesinde üfleyip onu uçurdun mu ve ümmetin yaralı konularından da konuşmadın mı filancaya gel filancaya git Sese, o ehli sünnet değil, bu gibi konulara girmedin ana konu Allah'ı cenneti konuştun mu kimse itiraz etmiyor hocam evet. ben şahidim mesela benim konuşmalarımda soru olmuyor genelde siz zorluyorsunuz soru çıkarıyorsunuz burada Neden soru olmuyor diye Bir ilahiyat fakültesinin konferansında Ben soru soracaktım niye soramadım size dedi. Yavrum dedim Birincisi ben sorulu bir şey konuşmuyorum evet. Ana hayatı konuşuyorum Dini konuşuyorum Ayrıntılara girmiyorum E sen Allah yoktur mu diyeceksin bana Ne soracaksın ki evet. Ya da çanak soru soracaksın yani Alay etmek için ya da tuzağa düşürmek için soracaksın Hoca efendilerimizin Gençlere ulaşması lazım hocam bu internetle bile olmuyor. Çünkü senin mesajınla beraber sosyal medyadan elli tane daha mesaj gidiyor ona. Evet. Yani çok vahim bir durum var. E bu e, mesuliyet taşıyan kıyamet günü ilminin zekatından sorulacak olanlar, yazdıkları kitaplarından sorulacak olanlar, bir hoca efendiye, bir şeyh efendiye intisap edip ondan bir tür vekalet, hilafet alanlar, Evde oturamaz hocam. Evde mürit bekleme zamanımız değil artık. Gidip kahvehanelere mi gideceğiz? Camilere mi gideceğiz? Nereye gidip insanlarla göz göze gelmemiz gerekiyor? Gönül gönüle girmemiz gerekiyor ve çok önemlisi biz 1 milyon insan kurtarmak diye bir sevdaya girmeyeceğiz. 950 sene 10 kişi için uğraşacağız. Sayıyı Allah'a bırakacağız. Çalışmayı biz yapacağız. Evet. Yani Allah, sayıya Allah saysın. Hocam yani şimdi hoca ve mürşit tarafını anlattınız. Bir de ben talip olan yani genç insan, yani kafası karıştı diyelim ki. Yani o nasıl hareket edecek? Yani ina, duyduğuna inanacak mı mesela? Ya işte bir adam adının başında profesör var. Yani işte hafız mesela. Yazar. Yazar, iyi hafız. Var, televizyonu yani, var. Televizyonu var mesela Şimdi bu konuşuyor Hoca diye de şöhret yapmış olarak konuşuyor ve genç dinliyor. Size de geliyor. Değil mi? Yani artanı e, bize de geliyor. E, hayır şöyle yani soru sormak için geliyor. Size geliyor hocam diyor. Yani ne yapmalı genç? Mesela ilk duyduğuna inanmalı mı? Yani bu noktada e, gence düşen sorumluluk ne? Nasıl bir kapı çalmalı? Yalancı, Neyi aramalı? Yalancı peygamberlerle nasıl imtihan oldu insanlar hocam? Evet. Aynısı. Aynısı yalancı evet. peygamberlerle. Yani Şimdiki pozisyonda yalancı peygamber pozisyonudur. Yani evet. ashab-ı kiramın döneminde yalancı peygamberler çıktı. Evet. Yani ben bana ne bu da peygamberim dedi diyebildi mi kimse? Diyebilecek mi kıyamet günü? Belli bir tahkik mecburiyeti var. Bu nasıl olacak? Bir, bu adam Hı. konuşuyor. Evet. Eşinden vesairesinden aile dünyası nasıl? İffetli bir adam mı? Evet. Konuşuyor ama iffeti nasıl biri? bir. İki, ekonomiyle bağlantısı ne bu adamın? Beni cennete çağırıyor, kendi villa yapıyor. Evet. İki, üç, sabah namazında buluşmamız gerekiyor bu adamla. Evet. Yatsı namazında buluşmamız gerekiyor. Hikmet-i ilahi, bu iş sabah ve yatsılara gelemiyor. Çok yorgun. Gençlere hizmet ettiği için sabaha kalkamıyor. Evet. Yani test etme yeteneğimiz var. Dört, bunun benden menfaati var mı? Bizim vakfa katıl mı diyor, bizim dergi satılsın mı düşünüyor benim kitabımı al mı diyor ne istiyor benden evet. mesajını veriyor beni Allah'la baş başa mı bırakıyor dikkat ederseniz o kişinin samimiyetine yönelik testler bunlar Doğru, evet. eğer bu testlerden geçmemiş birisini dinliyorsa yalancı peygambere aldanmak hiç kimsenin özür ileri sürebileceği bir nokta değildir bu bile bile düştü o tuzağa. Evet. yani sahte markaya yanaştı bu kıyamet günü bu marka sahteymiş diye bir özür beyan edemeyecek şeyden de e, hocam bilginin sıhhati kendisine verilen mesajın sıhhatini sorgulayabileceği bir şey verebilir miyiz hocam? Bu, bu, bunu yapabildikten sonra kendisi alim olur zaten evet. ama şu mantığı düşünmesi lazım 1300 senedir ümmet bu noktada geliyor da evet. bir akıllı sen mi çıktın Evet. Bunu soramayanın Cehenneme adaylığı varmış Ne yapayım ben evet. Yani üç, 1300 senelik 1400 senelik birikimi Batıl ve kör bir Birikim saymak insaflı mı ki Ben 1300 senedir bu Muhammed ümmeti yanılıyormuş Geldim ben düzeltiyorum diyorsun Biraz da bunu düşünsün insanlar Sahte dolara kimse kanmıyor Sahte hocaya yakanıyorlar. kanıyorlar evet. Test edebileceği şeyler belli Ümmetin 1300 senesini nasıl görüyor? Kendinden başka büyük kalmamış bir o mu kalmış? Evet. ...iki bunun parayla ilişkisine, şöhretle ilişkisine. 3 E sen koca Allah dostu bir adamsın. Hala jilet vuruyorsun yüzüne kardeşim ya bari sakal bırak. Evet. En azından yani. Sakal belki farz değil onun için ama ya bir sakal görelim yüzünde de biraz Müslümanlık. E öbür türlü mübarek adam bizi cennete çağırıyorsun. Sen 8 yemeğin bulunduğu bir sofraya oturuyorsun ama. Evet. Hizmetçilerinle yaşıyorsun. Yani test edebileceği çok şey var insanın. Esasen akıl çabuk aldanır ama gönüller kolay aldanmaz hocam. Evet. Ama insanlar takım tutar gibi hoca tutma düzeyinde bakıyorlarsa din bu değil zaten. Evet. Bu din değil. Buna da yapacak hiçbir şey yok. Evet. Allah cehennem içinde belli kullarını yaratmış o zaman deyip teselli bulacağız. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Yani bu Konu daha konuşulacak bir konu inşallah. i̇nşallah. Ee, belki önümüzdeki e, sohbetlerde yani e, İslami bilgilenme yolunda başka bazı tavsiyeleriniz de olur inşallah. inşallah. i̇nşallah. Ee, ama çok hayati bir meseleyi konuştuk Allah razı olsun Amin. değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. E haftaya yeniden buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim sağlıcakla.